1030, numaralı konu, Zilzal suresi indiğinde Hazreti Ebu Bekir'in ağlaması, evet, Zilzal suresi indiğinde Hazreti Peygamber'in yanında oturmakta olan Ebu Bekir Sıddik ağlamaya başladı, bunu gören Hazreti Peygamber, ey Ebu Bekir, niçin ağlıyorsun, diye sordular, onun, beni bu sure ağlattı, demesi üzerine de, eğer sizler affedilebilecek hata ve günahlar işlememiş olsaydınız Allah Teala sizlerin yerine kendilerini bağışlayabileceği hata ve günahlar işleyen bir ümmet yaratırdı, buyurdu. Kurdular.